Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman Herkese merhaba. Burası 95.0. Ben Sidar Duman. Akdeniz'de pusulasız programının 12. bölümünü dinliyorsunuz. Bugün 12 Nisan Salı. Bu zamana kadar Akdeniz uygarlıklarına çeşitli açılardan 20'şer dakikalık sürelerle temas ettik. Mitoloji tarihe, denizi insana, kültürü memlere bağlamaya çalıştık birlikte. Birlikte diyorum çünkü açık radyo dinleyicisi olmak çok enteresan bir hal. Böyle geçip karşısına sadece dinlemek değil, hepimizin bir şekilde bildiği ama tam da tarif edemediği Can yüceliğin deyişiyle söylersek başka türlü bir şey. Bu radyo istasyonunu diğerlerinden temelde ayıran çizgi sanırım 95.0'ın gerçek anlamda nefes alıp veriyor olması olabilir. Benim diğer programcılardan sanıyorum minik bir farkım da var. O da Ömer Madra'nın benim üniversiteden hocam olması. Dolayısıyla kendisini ilk tanımam e, tam 25 yıl öncesine dayanıyor. Vizelere çalıştıktan ardından iş hayatına girip baba olduktan sonra yeniden Ömer Madre ile bir şekilde bir arada olmanın keyfini yaşıyorum. Bana bu şansı tanıdıkları için bir kez daha açık radyo dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Global rüzgarları kucaklayıp diğer yandan da bağımsız kalmayı başarabilen şahsına münasır bir yapı içinde olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin de benzer şekilde hissettiğinizi biliyorum. Bu programımızın konusu Açık Radyo'nun bağımsızlık modeli olan dinleyici destek projesi. İçerisine fırlatıldığımız bu dünyada en büyük dertlerimizden biri anlam. Ve bu soruna en iyi çözüm de ortak paydada buluşabileceğimiz insanlarla yakın durmak sanki. Aynı köşe taşları olmayan Akdeniz'de kaybolmuş denizciler gibi bizler de anlamı ya da koordinatlarımızı ancak bir diğerine bakarak belirleyebiliyoruz sanki. Açık Radyo'nun programcıları, dinleyicileri ve gönüllü profesyonelleri olarak sanıyorum herkes bir parçası olmaktan gurur ve bir çeşit de huzur duyuyor. Günün sonunda birçoğumuzun içinde hikayelerdeki o çalışkan, adaletli ve bilgili kahramanları yaratma itkisi var. Dünyaya ancak bilginin ve güzelliğin değiştirebileceğine inancımız Tam açık radyo dinleyicileri olarak. O yüzden daha çok bilmek ve güzel olanı daha çok kurabilmek için kendimizi istemsizce bu frekansta buluveriyoruz. Ancak dayanamayarak bir Akdeniz'de pusulasız farkı ortaya koyalım ve hemen bir çıkıntılık yapayım. Bence daha ulvi ve gizli bir amacımız var. O da açık radyo ile beraber kendimizi yaşatmak. Tekrar Ömer Madre'ye bir dönelim. Mesela çıktı dedi ki, merhaba herkes, işte saatle marif takviminden bir şeyler okudu sonra, Democracy Now! bize çok büyük bir destek yaptı ve artık maddi sıkıntılarımız bundan böyle 100 yıl boyunca kalmadı. E peki bu durumda bize en mutlu hissettiğimiz yerlerden birini yaşatmak için bir görev düşmeyecek mi artık? Türkiye'nin bizler için en önemli bağımsız sesini ayakta kalmasına ortak olamayacak mıyız artık? Olmaz olsun öyle büyük destek derim diye düşünüyorum. Bizi bize bıraksınlar. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi henüz daha YouTube'daki katıl butonundan çok önce bir ihtiyaçtan, bağımsızlık ve özgürlük ihtiyaçtan doğmuştu. Yani öyle sofistike ihtiyaçlar da var bu dünyada. Herkesin mazlığı kendine kardeşim kalıpları kıralım lütfen. Kimimiz için bu hisler fizyolojik gereksinimlerden önde ne yapalım? Özel sektörün üniversitelerle işbirliğinin olumsuz sonuçlarından ya da bir takım fonların bir takım yayın organlarına olan çeşitli taleplerinden dolayı bu ihtiyaç hissedilmiş olabilir. Ne yazık ki bugünün Türkiye'si için bunun ne kadar haklı bir seçim olduğu da açık. Bu programda sizin kafanızı Fenike uygarlığının bugünkü alfabemizin yaratıcısı sayılabileceğini ya da Uluburun burun içinden nefertitinin mührünün çıktığını değil, size sesimizi duyuran bu eşsiz kurumun bağımsızlığının devamı için desteğinizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez de ben söylemeye geldim. 1995 Haziran'ına gidelim ve bir yazı okuyalım birlikte. Radyo, televizyon, gazete, dergiler, sıkıcı ve vasatçı. Hepsinden öylesine kuru bir gürültü çıkıyor ki, Sonuçta bir kakafoniden başka bir şey doğmuyor. Bir anlamda kitle iletişim araçlarının gerçek bir iletişimsizliğe yol açması gibi bir paradoks söz konusu. Dolayısıyla yeni bir radyoya ihtiyaç var. Radyo ne işe yarar? Zihin tiyatrosunu kurmaya, zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye, 100.000 bin kişilik sürekli bir parti yapmaya, olabilecek en direkt teması kurmaya, Sağırlığa program yapmaya, belli bir fikir ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olabileceği bir platform sağlamaya, bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çerçevesinde bir araya getirmeye, sağduyuya dayanan bir odaklaşmaya, kısacası nefes alıp vermeye, temiz havası olmaya, haysiyetli işler yapmak lazım. Devam ediyor yazı.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 gerek işleyişi, gerekse yayınları açısından demokratik, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan, görüntünün ardındaki görüntüyü yakalamayı hedefleyen, hayatı birebir ölçüde yansıtmaya özen gösteren, nefes nefese, aynı zamanda demokratik sivil toplum örgütleri için bir iletişim merkezi işlevi gören, kültür ağırlıklı, çok kültürlülüğü, kültürler ve kimlikler arası ilişkileri ele alan, Sıra dışı ve özgün bir yayın formatına, müzik, haber ve kişilik açısından benzersiz bir sese sahip, uluslararası kültür aleminin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefleyen, dünyanın en kaliteli ve heyecan verici mecralarından biri olmak. İşte özetle Açık Radyo bu sevgili dinleyicim. Desteklerinizi açıkradyo.com adresinden program destekçisi olun butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. İlk defa destekçi olacaksanız bir kayıt oluşturmayı da unutmayın lütfen. Ya da 0212 343 4040 numaralı telefonu arayarak da tüm bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Detayları da var ama özetle bir saatlik bir programa 350 TL ile destek olun lütfen. Seçilen program yayınlandığında destekçisi olarak adınız programın başında ve sonunda anılsın. Ve lütfen ötelemeden, daha sonra yaparım demeden yapın bunu. Çünkü program bitip de günlük hayatın koşuşturmacasına kendinizi kaptırdığınızda bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Önümüzdeki programlarda etkileri günümüze de sirayet etmiş olan Akdeniz'deki Osmanlı-Rus savaşlarına, belki biraz sanata ya da batıklardan çıkartılan kargoların tarih yazımını nasıl değiştirdiğine değinebiliriz birlikte. Tabii ki pusulasız bir şekilde. Evet, madem ki Açık Radyo'nun 17 yıldır süre gelen özgürlüğünden bahsettik, bir özgürlük şarkısıyla bugünümüzü sonlandıralım. Ben Sider Duman, Akdeniz'de pusulasızda 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.